Benim 100 gram altının var ama ben bunu birine borç verdim ve borç verdiğim kişi de hala duruyor. Ayrıca bunun zekatını vermem gerekir mi demişler? E, kişinin e, geri dönmesi, kuvvetli e, bir ihtimal e, dönmesi kuvvetle muhtemel olan e, alacakları için de e, zekat verme zamanı geldiği zaman bunları e, yine aynı şekilde elindeki mevcut hali hazırda, elinin altında veya Efendim, hesabında bulunan meblağı, paraları bu dönüşü e, kuvvetle muhtemel olan alacaklarını da dahil ederek hesaplar ve o şekilde e, yıl içerisinde işte ödeyeceği borçları düşer. Kalan miktardan %2,5-40'da bir hesaplayarak e, bu şekilde zekatını verir. Ama e, öyle bir alacak ki e, geri dönmesi mümkün değil. Şi i̇şte sahibi evendi yok bulunamıyor vesaire. E, bu durumlarda eline geçtikten sonra e, nedir e, vermek üzere tehir eder.